Müzekkin Nüfus, Nefislerin Terbiyesi, Kutbul Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamana ve mekana tasarrufu, Sultan abdülkadir Geylani Hazretleri döneminde şeyhin yakınlarında ilim ehli bir zat varmış. Onun sultanlığını inkar eder, kapısında dahi kendisini kötülermiş. Bu zat bir cuma günü, şeyhin kapısına gelip oturur. Maksadı, şeyh hazretleriyle sohbet etmek, aklı sıra ona sataşmakmış. Çok geçmeden, abdülkadir Geylani hazretleri, Kuddise sırrı hu, mescide gelir. Birçok aziz ve derviş de orada hazır bekliyormuş. İlim ehl zat hemen söze girip sorar. Ey şeyh! Mürşid olanlar zamanı kendilerine tabi kılarlarmış. Yıllarca yapılması mümkün olmayan şeyleri bir anda yaptırırlarmış. Bu doğru mu? Şeyh abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddise sırrıhu şöyle cevap verir. Hak Teala dervişlere öyle bir kuvvet vermiş ki 10-15 yılda olacak olanı onlar kısa zamanda kolaylıkla yapar. Münkir olan bu zat itiraz eder. Zamanı dondurup kendinize tabi etmeniz konusuna aklım yatmıyor. 10-15 yılda olacak olan iş bir saat veya günde nasıl yapılır? Bunu ancak hakdi ayla yapabilir. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddises Sırrıhu şöyle cevap verir. Hak tasarruf verdiği öyle kulları var ki onlar dilediğinde bunu yapabilir. Hiçbir şey buna engel olamaz. Bu sırada cuma namazının vakti girer. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddises Sırrıhu namaz için seccadesini çıkarır abdülkadir Geylani Hazretleri'nin işaretiyle, bu seccade, münkir zatın eline verilir. Bu seccadeyi lütfen siz götürün derler. Bu zat seccadeyi omzuna atar, mescide yönelir. Yolunun üzerindeki bir şadırvanda abdest almak ister. Seccadeyi bir ağaca asar, kendisi de abdest almaya koyulur. Ellerini suya uzattığında, kendini bir pazar yerinde, Kilit anahtar işi yapan bir çilingir dükkanının önünde bulur. Bir müddet dükkandaki ustayı seyreder. Ustanın yaptığı iş hoşuna gider. Sanatına imrenip yanına varır. Usta, bana bu sanatı öğretir misin der. Çilingir bakar, sen ilim mehline benziyorsun. Bu sanatı öğrenip ne yapacaksın diye sorar. Sanatla meşgul olmak iyidir. Helalinden kazanmış olur, böylelikle ilmimle amel ederim der adam. Dört bir taraftan dükkan komşuları gelir. Adamı çilingirin çırağı yapı verirler. Adam orada dört yıl hizmet verir. Bu sanatın bütün inceliklerini öğrenmek için dört yıl daha çalışır. İkinci dört yılın sonlarına doğru ustası ölür. Ustası ölünce onun dul karısıyla evlenmek zorunda kalır. Bu evlilikten iki evladı olur. Çocuklardan birini okutmak üzere öğretmene teslim eder. Günlerden bir gün sabah dükkana gelip demiri ocağa bırakır. Elindeki çubuğu ateşte oynatırken bir anda kendini abdest aldığı çadırvanda bulur. Şeyhin seccadesi bıraktığı yerde öylece duruyormuş. Hayret içinde kalır. Öylece abdestini tamamlar. Şeyh'in mescidin kapısından girdiğini görünce koşar. Ondan önce içeri girip seccadesini serer. Kendisi de bir iki adım geride durur. Şeyh onu yanına çeker. Birlikte tahiyyetül mescit namazını kılarlar. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri, nasıl hala inkarda mısın? Aklın yattı mı şimdi der. Adam anlatmaya koyulur. Sultanım, sizden ayrılıp abdest almak istedim. Elimi suya vurduğumda, kendimi bir pazar yerinde buldum. Bir çilingir dükkanının önünde. Bu sanata imrendim. Dört yıl bu ustaya hizmet edip sanatı öğrendim. Dört yıl daha çalıştım. Ustam öldü, dul kalan eşiyle evlenmek zorunda kaldım. Dükkanı da satın aldım. ''Burayı yıllarca işlettim. Evliliğimden iki evlat sahibi oldum. Birini ilim öğrenmeye gönderdim. Bir gün dükkana gelip tezgahın başına geçtim. Demiri ocağa koyup elimi körüye attığımda kendimi abdest aldığım şadırvanda buldum. Ağacı astığım seccade yerinde duruyordu. Abdesti bitirdim. Siz daha mescidin kapısına yeni varmıştınız.'' Yetişip seccadenizi serdim. Bilmiyorum, bu nasıl bir haldir anlayamadım. Hayal miydi, rüya mı? Ancak şunu biliyorum, gönlüm hanım ve çocuklarımda kaldı. Şeyh Abdülkadir-i Geylani Hazretleri, Kuddise sırruhu sorar. Bu hal ne kadar sürdü? Efendim, henüz bir saat oldu. Onu sormuyorum. Çilingilliği öğrenip evlendin. ''Çocukların oldu. Bütün bunlar ne kadar zaman aldı? On yıldan fazla. Peki, şimdi bu mesleği icra edebilir misin?'' ''Yaparım efendim. Bakın, ellerimde mesleğin izleri var. Demek ki, gördüğün ne hayaldir, ne de rüya. Bütün bunları hakikaten yaşamışsın. Mescitten çıktığımızda, birini gönderip, hanım ve çocuklarını aldıralım.'' öyle de olur. Cuma namazı sonrasında mescitten çıkarlar. abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddise Sırrıhu dervişlerini ellerine bir mektup tutuşturarak ilim ehlizatın çilingillik yaptığı şehre gönderir. Hanımı ve çocukları mektubu alır, dervişlerle birlikte gelirler. Başlarda bu hallerin münkiri olan zat teslim olup abdülkadir Geylani Hazretlerinin elinden tevbe eder. Ölünceye kadar hizmetinden ayrılmaz. Bu kıssada olan şey, Mürşidi Kamil'in, bastığı zaman yaptığının delilidir. Tayyi mekan yaptığına dair delili ise, şimdi anlatayım. Şeyh abdülkadir Geylani Hazretleri, Kuddise sırrıhu, bir gün mescitte vaaz veriyormuş. Mescit dolu, çok kalabalık, ön saftakilerin dışarı çıkması mümkün değilmiş gibi. Durum böyleyken minberin dibinde oturan dervişlerden birinin abdest ihtiyacı doğar. Dışarı çıkması zor görününce şeyhinin yüzüne bakar. Dervişin hali malum olur. Şeyh bir oturup kalkma süresi kadar minberden kaybolur gibi olur. Bu çok kısa anda şeyh, dervişi kolundan tutup sahraya götürmüştür. Derviş kaba bir ağacın dibinden akan bir pınar görür. İhtiyacını giderip abdestini alır, iki rekat namaz kılar. Şeyhinin sohbetine katılmak üzere mescide gitmek ister. Az yürüyünce buraların hiç de bilmediği yerler olduğunu anlar. İlerden birinin geldiğini görür. Gelenin yanına varıp yol sorar. Adam nerelisin der. Derviş, Bağdatlıyım. Sultan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin dervişlerindenim diye cevap verir. Adam dervişe, burasıyla Bağdat'ın arası, hızlı bir atın yürüyüşüyle iki yıllık mesafedir der. Kim seni nereye bırakmışsa orada otur. Sessizce bekle. Buraya nasıl getirildiysen öyle de götürülürsün. Derviş çaresizce oturup beklemeye başlar. Şeyh minberden elini uzatıp dervişi alır. Önceden oturduğu yere bırakır. Bunu dervişten başka fark eden olmaz. Herkes onun yerinde oturup sohbeti dinlediğini görür. Sultan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Zamanı kendine tabi eylediğine dair menkıbe budur. Hazretin böyle çok acayip, garip hikayeleri vardır. Bunların hepsini anlatırsak kitap çok uzar. İsteyenler Behçetül Esrar ve Tuhfet-ül Ebrar isimli kitaplardan menakıp ve güzel sözlerini okuyabilir. Zira Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözleri nübüvvetten kaynaklanır ve velayetin neticesidirler. Abdülkadir Geylani Hazretlerinden sonra hakiki bir veli işitmedik. O nefsinde nice keramet ve üstünlük toplamıştı. Her biri parlak bir yıldız gibi olan arkadaşları vardı. Bu hususta şunları söyler, müridim iyi olduğunda ben de iyiyimdir. Rabbimin izzetinin hakkı için, şarkta bulunduğum halde, ellerim, devamlı garptaki müridimin başı üzerindedir. Onun bir ayıbını sezdiğimde, doğrudan elimi uzatır, bu ayıbını örterim. Rabbimin izzeti için, kıyamet gününde, müritlerimin hepsi geçinceye kadar, Cehennemin kapısında duracağım. Hak Teâlâ, müritlerimden hiçbirini ateşe atmayacağına dair söz verdi. Hiçbir müridimin korkmaması için, kabirde, münker ve nekir meleklerini tutarım. Ey aziz! Şeyh olacak kimse işte böyle olmalıdır. Bu zamanda, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi şeyhi nerede buluruz diyebilirsin. Doğru. ''Bu zamanda onun gibi sultan bulunmaz.'' ''Yine de nesilleri kesilmiş değil.'' ''Dünyada tavrı, yolu, irşadı ve tasarrufu devam ediyor.'' ''Anadolu'da, İran'da, Suriye'de, Arap ülkelerinde, Hindistan'da ve Çin'de halifeleri bulunmaktadır.'' ''Halifelerinin her biri dostlarıyla birlikte onun destur ve icazetiyle tarikatını yaşatıyor.'' Sultan'ın taliplerini o hayattaymış gibi buluşturuyorlar. Halifelerinin her biri mürşidi kamildir. Gün doğumundan gün batımına kadar irşatları yetişiyor. Yeter ki bir mürid sıdk ile onlara yönelsin. Onların tasarrufu derhal yetişir. Hatta denizlerin dibinde dahi olsa onlar bulurlar. Zira uzaklık yakınlık halka göredir. Mürşid-i kamil için uzak yakın, doğu ve batı avuç içi gibidir. Nerede olursa olsun Mürşid-i kamil müridine tasarruf eder. Onu daraltıp genişletebilir. Bu ellerindedir. Müridin halkası mürşidin elindedir. Allah'ın izniyle uzaklık söz konusu olmaz. Şeyh Safi, irşad tahtına oturduğunda irşadının sesi alemi doldurur. Azizlerden biri gelip, Şeyh Safi hazretlerine inat olsun diye şöyle der. Seccadeye oturup irşad davası güdenin, bunun hakkını verebilmek için şöyle bir özelliği olmalıdır. Bağdat'taki bir kadının tenceresine kaç adet nohut koyduğunu bilmeli, nohutları bir bir saymalıdır. Şeyh Safi, bunun üzerine şöyle der. Anam babam, bu söylediğin boyunu aşar. İrşat tahtına oturanın kuvveti şöyle olmalıdır. Müritleri, ister doğuda, ister batıda olsun. Başlarına bir hal geldiğinde bunu bilmeli. Dilerse bu hali kaldırmalı, dilerse bırakmalı. İrşat davasında bulunanın, Kaf ardında dört müridi olsa, Bunların ömrü bitip, şeytan imanlarına kastetse, mürşid anında imdatlarına yetişip onları kurtarmıyorsa, oturduğu post ona haramdır. Bu kişinin şehlik postunda oturması caiz değildir. Kıyamet günü, hakkın huzurunda yüzü kararıp utananlardan olur. ''Ey Aziz! şehlik sultanlık makamıdır.'' Külhanilik ve kabadayılıkla sultanlık iddia edilemez. Sen, ben, her kim olursa olsun anlatıldığı üzere kemalat sahibi bir şeyh bulan kimse, onun eteğine sıkıca yapışıp dediklerine uymalı. Aman aman, buna dikkat edilsin. Böyle bir şeyhin hizmeti istikametinde bütün varlığını yok pahasına satıp, Kapısından bir saat dahi ayrılmamalısın. Seni günde bin kez kovsa da, Yine eşiğine yüzünü sür, Yalvar, yakar. Seni kabul ederse, Bu senin için devlet olur. Hak Teâlâ'nın yardımı, Seninle beraber demektir. Seni kabul ettiğinde, Dilerse, Bütün malını ver. Evini barkını, Çölelerini ve hizmetçilerini, davarını, varını yoğunu onun yoluna terk et. Onunla olan ahdini sağlam tut. Allah dostunun hizmetini gönülden kabul et. Ona olan hizmeti Hak alaya hizmet olarak bil. Zira seni Hakk'a ulaştıracak, benlikten kurtarıp gözlerindeki perdeyi kaldıracak O'dur. Böyle bir şeyhi ve mürşid-i buldunsa, o da seni mürid diye kabul ettiyse, iki cihanın saadeti eline geçmiş demektir. Böyle bir mürşidi erenler, gerekli neyse görürler. Ondan nasip alırlar ve asla mahrum kalmazlar. Gerçi, feyyaz olan Rabbül âleminde cimrilik yoktur. Mürid, kendi kusurlarıyla nasipsiz kalır. Bir de şu şeyhe hizmet ettim ama kendisi bana hiç immet etmedi der. Bunu diyen şeyhi de inkar edip dinsiz kalır. Hakkı talep ediyorsan mürşidini bulduğun zaman her şeyden önce sana lazım olan şeyhine teslim olmandır.